Başka hangi unsurlar Şimdi, koyabiliriz? E, vakıf sistemi hı hı. E, Orta Doğu'da çok e, çok önemi olan bir, e, bir kurum. E, İslam'ın özünde yok. Kur'an-ı Kerim'de vakıf kelimesi geçmiyor. Fakat 8. yüzyılda İslam medeniyetinin bir parçası oluyor. Vakıf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 güçlü devletler var. Devletler müsadere yoluyla çok zenginleşen insanların e, malına el koyabiliyor. Müsadereden e, canı yanan insanları insanlar arasında devlet görevlileri de var. Onlar bu vakıf sistemini e, mal güvencesini arttırmanın bir yolu olarak geliştiriyorlar. Nasıl? Nasıl? Evet bu Nasıl? ilginç. M mallarını bir e, vakfettikleri zaman o mal e, e, müsaadeye tabi olmuyor. Hmm. Devlet görevlileri ya da e, hükümdar diyelim hmm. e, e, bir Kaynağa ihtiyacı olduğu zaman kişilerin özel mülkiyetinde olan malları, gayrimenkullere el koyabiliyorlar ve bunu evet. yaptıkları zamanda kötü Müslüman olarak algılanmıyorlar. Buna karşın bir vakfedilmiş olan mallara el koydukları zaman ki bunların örnekleri var kötü Müslüman olarak algılanıyorlar. Çünkü vakıf İslam medeniyetinin bir parçası olmuştu artık 9. yüzyıla, 10. yüzyıla geldiğimiz zaman. Şimdi bunun bir e, bunun bir sonucu, sonucu olarak da insanlar servetlerini korumak için mallarını vakfetmeye başlıyorlar. Çünkü devlet dokunamıyor. Çünkü devlet dokunamıyor. Yani dokunamıyor demeyelim.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 Servetinizi vakfettiğiniz zaman e, sizin kazancınız, kazancınız nedir hani hı hı. Ne, neyi neyi koyuyor mu onlar hayır genellikle vergi vermiyor Ver, vakıf... genellikle vergi vermiyor öte yandan bir vakıf kurduğunuz zaman topluma bir hizmet hizmet vermeyiz evet. lazım çeşme kuracaksınız evet. o çeşmenin işte yapım masrafları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 güvencenizi sağlamış oluyorsunuz, ee, hem de e, sizden sonraki nesillere bir şeyler bırakmış e, oluyorsunuz. Yani şeyin karşıtı topluma bir hizmet vermenin karşılığında siz, siz, sizin de e, bir çıkarınız oluyor, sizin de, kurumsal e, yaşama şimdi, garantisi evet, elde ediyorsunuz. Şimdi e, mal güvencesi çok zayıf olduğu için bu toplumlarda. E,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 Hepsi vakıf olarak e, kurulmuş hepsi tabii bu da ticaretin canlı tutulmasını e, sağlıyor e, kervanlar e, hani, şeylerde kervansaraylarda güvenlikli, e, güvenlikli yani. hareket e, edebiliyorlar e, ana ticaret yollarında hep, e, kervansaraylar kuruluyor falan bunun tabi çok büyük bir avantajı var yalnız e, vakıf sisteminin bir de sakıncası var. Neden? Uzun vadeli gelişme açısından. Hı hı. Bu bu da e, vakıf sisteminin e, vakfedilmiş olan malların e, gelirinin e, vakfiye göre o vakfın vakfiyesine göre kullanılma şartı. Vakfiye yani tüzüğü. Yani vakfiye vakfın tüzüğü. tüzüğü. Vakfı kuran insan belirliyor onu. Bunu belirliyor, bunu belirliyor. Vakfı belirliyor. Şu gayrimenkuller sonsuza dek şu hizmeti vermek için kullanılacaktır. Olacaktır. Örneğin bir medrese kurulmuşsa hmm. 9 tane müderrisi olacaktır. Hmm. Hatta bazı vakfiyelerde şu kitaplar kullanılacaktır. İşte şu kadar para onarım masraflarına harcanacaktır falan. Bunları yazıyor. Şimdi bunlar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 Hani ge Gerekirken. etmenin gerektiği bir toplumda bu vakıf sisteminin bir Hı -hı. sakıncası olacaktır. E gayrimenkuller, vakfedilmiş olan gayrimenkuller e hizmet, hizmetin gerekmediği Hı -hı. yerlerde, e sektörlerde etkin olmayan biçimde kullanılmayacak Etkin yani. olmayan, verimli biçimde, olmayan ku biçimde verimli olmayan biçimde e kullanılacaktır.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 Mahkemeye gidip bunu yaptırmak e, mümkün. Ama genellikle bu yapılamıyor. E, bunu yapmak için e, e, kadılara para vermek e, gerekiyor. gerekiyor. E, açıkça rüşvet vermek e, gerekiyor. E, bunu da tabii birçok e, vakıf mütevellisi göze alamıyor. Dolayısıyla da bu israf devam ediyor. Yani bir Şimdi, e, burada sormak istedim vakıflar ticari faaliyetlerde e, ne ölçüde bulunabiliyorlar hiç mi bulunamıyorlar işte, mesela mesela yurt dışı ülke dışı ticari faaliyet bulunan orta doğu vakıfları var mı hiç böyle e, aslında bunlar ticarette e, uygun kurumlar ticari, değil yani gayrimenkullerini e, kiraya verebiliyorlar o kadar arsalarını yani. kiraya veriyorlar şehirlerdeki gayrimenkullerin, çarşılardaki işte binaların falan çoğu vakıfların elinde. Hı hı. Bunları kiraya veriyorlar. Onun geliriyle bir yandan vakfiyede belirtilen hizmetleri veriyorlar. Bir yandan da işte mütevelliğin maaşı ödeniyor. Çalışanların maaşı ödeniyor. Evet. Yani şeyde.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 Peki, bir de şöyle bir şey de var. Yani ben, e, süremiz de azalıyor. E, Çin. Ben geçenlerde bir çalışma yaparken öğrendim ki, kendimi de e, o konuda e, eksikliğini gördüm. 20 asırlık dünyamızda şu İsa'dan sonra, 18 yüzyıl boyunca Çin, dünyanın birinci ekonomisi. 1815, Tay, e, Afyon Savaşları 1850'lere kadar, yani hatta bir rakam da e, şey yaptım yani Çin e, 1800'lerin başlarında dünya gayri safi hastasının 3'te 1'ini üretirken Amerika Birleşik Devletleri 1800'lerin başında %2'si. Gerileme başlıyor. Bir kapatıyor e, Çin. Evet. Sonra bu 70 yıl falan süren bir dönem. Daha doğrusu tek kutuplu dünyada Britanya'nın, Büyük Britanya'nın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 Kültürün merkezinde çok önemli bir şekilde din yatıyor. Ee, Çin'de bu anlamda değişik bir yapı var, değişik evet. bir başlangıcı var. Avrupa'nın orta şeydi şeyi. Ama edeyim. Çin'de Çin'de geri kalıyor. Çin'de onun Çin'de nedenleri üzerine biraz denilebilir mi? Evet. Yani e, bir kere Çin konusunda hani uzman olmadığımı belirterek e, söze başlayayım. E, evet, e, Çin'de.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 Yaşadık şu son 200 yıldır. Hatta Türkiye'deki evet. Türk Cumhuriyet dönemi tanzimattan biri Avrupa merkezci baktık dünyaya. Ve böyle bir aydınlandık, böyle şekillendik. Ben merkezci bir Avrupa düşüncesiyle geldik ki. Bu ben merkezci Avrupa düşüncesi tanzimattan Cumhuriyette Türk aydın entelektüelli biçimlendirmiş bir olaydır. Orta Doğu'ya bakmaz.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 Aslında son 150 yıllık bir üstünlük olduğunu görüyoruz. Evet, evet. Rakamlardan da bunu evet. açık ortaya. Dolayısıyla e, yani bu egzen kaymaları hikayesini çok evet. daha önce tartışıyorduk. Bugün Türkiye'nin bir iki atraksiyonu. Ya bana da saçma da geliyor ayrıca. entelektüel evet. düzeyde çok şey. E, bu ben, ben merkezci e, yaklaşıma bütün Avrupa düşünürlerini Marx'a da koyabiliriz. Evet, evet. Hele son dönem hem bağımlılık kuramının en önemli e, şeylerinden e, Ander Gundar Frank... Evet. Samir Amin'den şu anda sayamadığım diğer iki unsur da kattığımızda bu ekipten bir tanesi dedi ki ölmeden önce Frank ben dedi de Avrupa'nın ben merkezci görüşü terk ediyorum. Doğuya bakın. Asya'ya bakın. Çin'e bakın. Dolayısıyla yüzünüzü oraya çevirir, çevirmezseniz dünyayı okuyamazsınız. Evet. Analiz edemezsiniz. Evet. Şimdi <gülüyor>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 çok yönlü bir ha, bu ekonomik... Bu arada bir not da ya, evet, evet. gayri safi milli hasta, dünya hastasının dörtte evet. üçü doğuda yapılıyor bugünkü evet. dünyada. Evet. Yani, yani, Türkiye'nin çok yönlü bir ekonomik politika ve, e, izlemesi lazım. Batıda kriz olduğu zaman sadece batıya bağlı, bat, ihracatını batıya yapan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 Araştırmacının yaptığı şey de dünyadaki kitapların şu anda hala hazırda bir, yani 2003 yılında yüzde biri Arap Yarımadasında evet. basılıyormuş ve Türkiye'deki e, bası bütün Arap dünyasının kitaplarının toplama yıllık Türkiye'deki kitap sayısının yarısından azmış. Evet. Ama evet. buradaki kıpırdanmaları görmezden gelemeyiz. Ama evet. herhalde e, Avrupa ben merkezi yaklaşımları e, terk etmek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 Sohbet gerçekleştirmiş olduk. Hani bilgiye de çok teşekkür ederiz buradan.